şehrindeydik. Ee, dolayısıyla festivale katılma şansımız oldu. Aslında Amerikalılara göre ken, Fransızlara <gülüyor> göre kan. Evet, aynen öyle. Bu film festivalinden tanıdığımız şehirle karıştırabilirsiniz. Çünkü ken diyorlar. Ee, o kan Kanla karışabiliyor kolaylıkla. Paris'e ee, yaklaşık iki saat, trenle iki saat uzaklıkta bir şehir. Ee, Manş Denizi'nin kıyısında oldukça kuzeyde. Ne diyebiliriz orası için? Ufak bir turizminde çok aktif olarak yaşandığı ufak bir şehir aslında. Aslında bir şehirle de sınırlı değil. Normandiya bölgesi olduğu için Normandiya çok büyük İngiltere ve Fransa'daki şehirleri kapsayan bir tarih diyebiliriz. Bunun bir parçası kan ama sanırım en Kötü parçası galiba diğer şehirlerdeki kalelere falan baktığımız zaman biraz daha kan'daki kaleler falan çok şey yapmadı. Etkilemedi diyelim. Evet, aslında turizm oldukça yaygın. İngilizler var, birçok turist vardı bölgeye gelen. Bizim gibi festival için gelen çok fazla değildi çünkü genelde Fransız katılımcılar vardı. Shuttle'larla merkezden festival alanına gittik. Festivalde Böreğaz topraklarında, Böreğaz şatosunun olduğu yerdeki parkta yapılıyor. Dolayısıyla enteresan bir şekilde bir yolculuk oldu. Ee, evet, Böreğard Festivalinde çok güzel isimler gördük. Ee, festivalin alanını çok beğendik. Ee, onlarla ilgili izlenimlerimizi paylaşacağız. Ee, benim en çok dikkatimi çeken şey çok rahat olması bu festivalin. Ne dersin? Ee, katılıyorum. Yani özellikle Rakverti'yi gördükten sonra o karmaşa, o inanılmaz kapasite sorunundan sonra. Ee, Böregardt ilaç gibi geldi yani bir an İstanbul'a çok mutsuz dönebilirdim ama Böregardt bunu kurtardı diyebilirim yani Rakverter'in hayal kırıklığını Böregardt'ta atlattım. Neden rahat dersek de e, her şeyden önce festival alanı çok büyük değil e, ama sahneler e, iki tane sahne vardı. İki sahne arasında gidip geliyordu insanlar. E, bir kere seyirci çok rahat, e, yaş ortalaması gayet iyi. İşte orada Sting'i gördük, Lenny Kravitz'i gördük, e, Johnny Marr'ı gördük, farklı farklı isimler gördük. E, i̇nsanlar çok saygılı birbirlerine ve... Kapasite problemi aşılmadığı için Rakverter'deki gibi bir keşmekeş yaşamadık. Yani shuttle 10-13 dakika arasında bir sürede kan merkezden oraya gidiyor. Dolayısıyla süre harika. Biz Rakverter'de biliyorsun arabayı park ettikten sonra yarım saat kadar bir sıf hani festival alanının girişine gitmek için öyle bir vakit harcadık Çok rahat bir yolu var. Yürüdük ve rahat rahat içeri girdik. Hani yine Rakverter'den örnek verecek olursam işte bileklik okutma vesaire gibi bir durum olmadı. Gayet kibar bir şekilde ve rahat bir şekilde bizi içeri aldılar. Festival alanı çok şirin her şeyden önce. Girişte standlar var her şey iyi organize edilmiş. Dolayısıyla hani ilk adımdan itibaren böyle Böregard bir oh çektirdi bize alan olarak. Benim eklemek isteyeceğim ona bir şey daha var. Ee, sahneler arasında gidip geliyoruz ancak şöyle bir durum var, sahnelerde çakışma yok. Yani bir sahne bitiyor diyeydi barşı. Aslında biraz e, Rockverter'deki kulüpçeyle The Bun gibi ama bunlar... ...alternatifle ana sahne arasında böyle bir oluşum yapmışlar ki harika bir durumdu. Çünkü hatırlıyorsun, biz Florence'ı, Pat Smith'le çakışığı için e, Rockverter'de izleyememiştik. Böregar'tı izledik ve inanılmaz keyif aldık. Ki muhtemelen sanırım gitti de izleyemiyoruz. Orada da bir çakışma durumu var söz konusu. Bunun dışında <gülüyor> gidip gelme konusunda benim de düşüncelerim aynı. Yani Rockwerter'e de değil bizim servislerle gidip gelenlerin de yani uzun bir kısa yani söylenilen çok kısa. bir 15 dakikada gidip gelebilirsiniz diye yazıyor Rockwerter'in sitesinde ama öyle bir dünya yok. Çok uzun bir... E, servis e, ulaşım neyse her neyse artık bir sorunu var e, ama böyle garıta böyle bir durum yok rahatlıkla ama bir tek şey durumu vardı e, ilk e, kan merkezinden ilk günler otobüs yoktu bunu sadece son gün koydular ilk günler oradan e, Evet, kafede imaja gidiliyordu e, tramvarlarda ki o da çok uzun bir süre değil yani 2-3 durak gidip oradan zaten servisleri biniyorsunuz. E, bunun haricinde e, dikkatimi çeken yani biraz yemek yerleri biraz sorunluydu sanki. E, bir de bilmiyorum sen daha iyi bilirsin ben çok çeşit bulamadım yani çeşit bulamadım derken mesela ama öyle ama böyle Rackverter'de bir vejeteryanlara ve vegan olanlara yönelik bir e, stand vardı en azından bir tane de olsa bilmem ikincisini ben görmedim orada da bir tane gördüm e, Zigette de bir tane biliyorum Megavega diye bir e, standları var ve tamamen şeylere e, et yemeyenlerin üzerine kurulu veya da e, hayvan salıyor ürünler yemeyenlere üzerine kurulu. Ama ben galiba börek artı böyle bir stand görmedim yanlış hatırlamıyorsam. Yani tatlılar falan vardı. Yine ağırlık herkes için etti ki zaten et olduğu için çok büyük bir kuyruk vardı insanlar. Ama patates dışında bir vejeteryan veya veganın yiyebileceği bir şey göremedim ben. Yani ben de özellikle hani et yiyen biri olarak genel olarak özellikle veganı da altında görmedim. Ama işte hani et satmayan, işte dediğin gibi e, vejetaryen pizza satan bir yer vardı. Hani diğer çeşitlerle birlikte. E, pasta dedikleri işte makarna türevleri satan vardı. Tabii ki bol bol hamburger ve patates vardı. Rakverter'de hatırlarsan patates yemekten bir hale olmuştum. Burada birazcık daha çeşitlendi o. Hani böyle pizzaya ama şey güzeldi karpuz ve kavun satan bir e, stand vardı, o çok keyifliydi. Hani böyle altın bulmuş gibi bir euroya bardakların içinde serinletici, soğuk karpuz yiyebiliyordunuz. E, tabii yani festivallerde, Rockverter'de de öyle, yemek yerleri hep bir kalabalık, hep bir şey. E, belki Böregard'da sıra birazcık daha fazla diyebiliriz. Özellikle performans aralarında e, insanların sahneden sahneye geçiş yaptığı dönemlerde Müthiş kuyruklar oluyor. Bir de bizim genel olarak Fransa'da işte Paris'te de gördük. E, insanların böyle bir rahat durumu var. Herkes sakin sakin sırasını bekliyor. Bizim gibi tez canlı Türklere göre değil sanıyorum o sıralar. <gülüyor> hani e, her şeyde olduğu gibi yemek sırasında da böyle bir durum vardı. Ama onun dışında e, evet özellikle vegan, veganlara yönelik bir şey yoktu. Yani vejeteryanı da geçtim. Veganlara yönelik bir şey yoktu. Ee, aralardan hani bulduğumuzu yedik gibi bir durum var. Ama festival alanına girerken e, yani belki Rakverter'den en büyük farkı yemek yerlerinde para geçiyor oluşu. Dolayısıyla hani biletiniz bittiğinde bilet gişesine gidip yiyecek içecek şey almıyorsunuz. Sadece içecekler ticketlıydı. Onun dışında normal hani aldığımız her şeyde Normal para kullandık. Bu da bence önemli bir artıydı. Aslında biraz karışık bir durum. Yani ne kadar artı ne kadar değil yani. Çünkü zügette de para geçmiyor ve bu tarz festivallerin çok büyüklerinin çoğun da para geçmiyor. Aslında bunun sebebi şu. Ee, Rakverter'deki sistem evet çok saçma bana göre o çok saçma. Ya, zigetteki sistem benim için daha bir oturaklı çünkü para yüklüyorsun. Bir kredi kartı ya da bankamatik kartı gibi onu kullanabiliyorsun içeride. Bunun sebebi de şu, bence şu. Zaten bir kuyruk oluşuyor. Bir de para bozma, para şey yapma e, bütünleme ve benzeri durumları ortadan kaldırmak için şak şak diye insanları geçebilecek bir şekilde e, bir ortam hazırlanıyor. Bu biraz o yüzden bana çok mantıksız gelmiyor. Ee, paranın olmamasını biraz anlayabiliyorum. Ee, bunun dışında <gülüyor> ee, şey bir durum daha var. Böregard'da benim hoşuma giden kitle ile ilgili bir yaş ortalaması diye bir durum yok. İnsanlar aileleriyle, çoluk çocukları ile, bebekleriyle ve ee... Hatta hayvanlarıyla yani... ...herkes her şeyi getirebiliyor... Ee, ...gelebiliyor. Yaş ortalaması bayağı bir yüksek... ...bir yaş ortalaması var. Özellikle Sting... E, ...sahnedeyken... ...yaş ortalaması çok çok yüksek... ...bir yaş ortalaması vardı. Aynı şekilde Lenny Kravist'i de çok yüksek. Ama festivalin genelinde zaten bu vardı. En çok ilgiyi ben... ...Lenny Kravist, Sting ve... Florence'a gördüm. Canimara o kadar... Çok büyük bir ilgi yoktu. Gelenler de çok ıı, dinliyorlardı yani. O arada yapabilecekleri yani tuvalet veya yemek dışında, içecek dışında bir şey olmadığı için biraz Canimar'ı izlediler gibi geldi bana. Bir, bir, belli bir kitle hariç. Çok heyecanlı bir kitle görmedim Canimar'da ama Sting'de tam tersi inanılmaz heyecanlı bir kitle vardı. Ee, Performanslara geçmişken devam edecek olursam Asafa Vida'nın ben performansını çok başarılı ve harika buldum. İnanılmaz bir performansı benim için. Benjamin Clemente'nin keza harika bir performansı. Sting, Florence ve Lineker katmıyorum zaten. Onlar inanılmaz performanslar uçurdular. Yani seyirciyi de uçurdular. Bunun haricinde... E Timber Timber'ı ben daha önce salonda izlemişim. Salona tek başına ve piyanoyla gelmişti. Burada biraz da grubuyla ve gitarlarıyla ön plana çıktı. E, ne kadar beğendiğimi soracak olursan yani ki e, normal albüm şarkılarını bildiğim için çok beğenemedim. Yani çok farklı bir Timber Timber izledim. Bir de bu tarzıyla daha çok şeye benzettim. Yani biraz Nick Cave özençiliği var. Yani hem sesinde hem duruşunda ama tabii bir Nick Cave yok ortada. Yani hatta bir Nick Cave ağırlığı da yok açıkçası. Ama benziyor. Kötü müydü? Kötü diyemem. Yani belki sen beğenmedin bilemeyeceğim onu. Ama benim kendi kişisel düşüncem çok kötü değildi. Uzun zamandır dinlediğim bir isim olduğu için. Sadece değişik buldum. Biraz Nick Cave havalarında dediğim gibi buldum. Daha önce bu kadar Nick Cave havası sezmemiştim ben. Albümlerde de Nick Cave havası sezmiyordum ama sahnede bu sefer inanılmaz bir küçük Nick Cave gördüm diyebilirim yani. Evet, yani tabii ki yani kötü denemez çünkü bir festival ve festivalde e, performans yapan bir sanatçı Hani e, zaten öyle bir haddimiz yok ama e, en az keyif aldığım performans diyebilirim. Hani bir kere bas gitar yoktu. Müziği çok ayrı ayrı duymamı sağladı o. E, yani zevk oranı açısından bakıldığı zaman hani saydığımız diğer isimler arasında sanıyorum en az zevkle dinlediğim performans Timber Timber'de. E, Benjamin Clementine inanılmazdı yani baştan aşağı bir yetenek. Çok şairane, konuşma dilini de müziğin içine katıyor, tavrını katıyor, duyguları katıyor ve kuyruklu piyanosu, işte bir cello ve birkaç yardımcı enstrümanla inanılmazdı, bütün kitleyi büyüledi, ağlayanlar oldu aralarda, çok duygusaldı, çok güzeldi, o hani sessionlarda izlediğimiz performansının çok çok üstünde bir performanstı, yani Haliyle, tavrıyla böyle sabaha kadar dinlenebilecek bir isimdi. E, o çok hoştu. Johnny Marr bence çok iyiydi. Yani bilmiyorum belki biz sevdiğimiz için. E, kitle'nin evet katılıyorum orada ruhu şey değildi. E, ama gene de gençler eşlik etmeye çalıştılar. Birazcık daha bizim yaşımız ve üstü olanlar belki birazcık daha alkışlarla eşlik ettiler. Ama hani ben Johnny Marr'da böyle ortalık yıkılır diye beklerken çok öyle bir şey olmadı. Ama Johnny Marr'ın performansı harikaydı. Sting'e zaten söylenecek laf yok, inanılmazdı. Zaten sahne önündeki kalabalıklar ve öncesindeki kalabalıklardan da onu anlayabiliyorduk. Lenny Kravitz mükemmeldi. Yani gerçekten bütün kitleyi coşturdu. Herkes dans ediyordu. Bir de şey çok güzel, Böregard'ta illa sahne önünde olmak için insanlar birbirini ezmiyor... O kadar fazla ekran var ki sahnenin iki yanında ayrıca o ses denetim kulesinin arkasında dolayısıyla festival alanının ortasında bile işte piknik örtülerini seren dediğin gibi çoluğuyla çocuğuyla hem yemek yiyip hem onları izleyen hem dans eden bir kitle vardı. O rahatlık çok güzeldi yani müziğin içindeler ama illa şey değiller yani zaten Belçika'da da onu gördük. Kesinlikle insanlar birbirinin alanlarına <gülüyor> girmiyorlar konser izlerken rahat rahat izleyebiliyorsunuz. Böregard'da bu anlamda hem daha kompakt hem daha basit ama aynı zamanda çok daha keyifli bir festivaldi. Küçük detaylar vardı işte dinlenme çadırları vardı işte ne bileyim. E, bitkiler gördük sağda solda hani ışıklandırılmış alanlar gördük e, iyi düşünülmüş bir festivaldi ve en önemlisi de çok temiz bir festivaldi yani e, Rakverter'de olmayan her şey e, Böregart'ta vardı organizasyon anlamında. evet Rakverter'de görmediğiniz her şeyi ben Böregart'ta görürüm organizasyon anlamında yani işte konuşmuşluk Rakverter'de dinlenebilecek bir alanı yok çünkü inanılmaz bir kalabalık var ee, ama Börekart'ta böyle bir durum yoktu. Çok rahatlıkla dinlenebildik. Ee, herkes dinlendi. Yani, yani Sahneler arasına giderken de öyle insanlar arka taraflarda mesela o e, ekranlardan izleyenler oturup izliyorlardı. Ayakta öyle dikilmelerinin bir durumu olmadığını biliyorlardı. Bunu e, bizim Türk seyirciye de biraz e, gönderme yaparak söylemek istiyorum. Çünkü bizdekiler de biraz bunun farkına varsınlar. <gülüyor> Özellikle saygı konusunda farkına varsınlar. Bir insanları ezerek... Festival olmuyor ve hatta performans olmuyor çünkü ne önünüzdeki insan bu performanstan keyif alabiliyor yani siz belki alabilirsiniz onu bilemeyeceğim o, o tarz insanlar ama biraz saygı diye bir şey var ben bunu her ne kadar eleştirsem de Belçikalıları rakverteerde de aynı durumu gördüm Fransa'da çok daha iyisini gördüm bunun haricinde... temizlik konusumu benim de çok dikkatimi çekti insanlar çok bilinçli ve çöplerini herkes çöp kutularına atıyorlar ve gerçekten yerde bir tane bile çöp görmeyin Bir tane bardak olsun, bir tane ne bileyim tabak olsun, peçete olsun veyahut da sigara izmaritleri olsun yok Yani insanlar o kadar bilinçli bir şekilde e, bitti. Tüketim toplumu oluşmuş ki Fransa'da insanlar inanılmazlardı. Yani ben Rakensan için işte Ağustos'ta düzenlenecek ki bizim de gideceğimiz ee, çok daha umutlandım. Ee, Rakveter'den sonraki Ziget zaten bildiğimiz bir festival ama Ziget'i çıkardığımız zaman büyük festivaller arasına girecek bir festival Rakensan ve Fransızları gördükçe oradan da için biraz daha rahat. Hem de diğer konularda da rahat. Yani Fransızları gerçekten çok sevdim diyebilirim. Ee, bunun dışında yine bir şey daha var. Ee, festival biterken veyahut da bitmeden veya bittikten sonra performans. Hadi yürüyün gidin kafası da yok. insanlara çok iyi bir şekilde mesela şey sahnesi farkındasındır. Ee, John sahnesi kapanmış, bitmiş, Leni Krebis sahnedeyken orada artık kimse yoktu ama oradaki standları kapatmadılar. Rakverter'deki gibi ki, gibi bir şerit çekmediler. Orada zaten tamam dedim ben gerçek festivalimi buldum. Rockverteri öteye atıyorum yani e, bilmiyorum belki çok sevenler için ağır gelecek ama Rockverter gerçekten benim için bir festival değil yani hiçbir şey değil yani geçen hafta dediğim gibi bir afiş festivalidir başka öte de bir şey demem ama bu iş line up yapmakla olmuyor küçücük bir Weberogart festival Rockverteri ...solladı diyebilirim. Yani line-up olarak da çok kötü bir line-up'ları yok. Alt şey Scorpions, Lenny Kravisting, işte George Ezra, Canimar ve çok çok iyi isimler geldi. Bunu bilmeyenler tabii line-up e, o kadar iyi değildi diyebilirler. Biraz müziği bilmek gerekiyor burada. İnsanlara da buradan tabii tavsiyem müziği biraz daha çok araştırın. Bilmediğiniz isimleri, festivallerin line-up'larına baktığınızda sadece bildiğiniz isimleri değil... ...bilmediğiniz isimleri biraz araştırmanız gerekiyor. Ee, mesela Fransızlar en azından bunu yapıyorlardı. Can Limar'ı evet gençlerin çoğu yani biliyorlar, şarkalarını da belki bilmiyorlardır. Yani Can çünkü bilmemek imkansız ismisten gelen bir e, ekol ve birçok grupta ismini duyduğumuz bir isim. Efsane gerçekten de. Ee, Araştırmakla alakalı bir şey. Çok bilmiyorsanız da gidip dinlemeniz gereken, ben bunu yıllardır Ziget'te yapıyorum ve diğer festivallerde yapıyorum. Bilmediğim isimler varsa gidip dinliyorum, keşfediyorum. Bu çok önemli bir şey. Biz böyle garde gitmeden önce de yani line-up'lar o kadar kalabalık ki... Ee, o kadar takip ediyor olmamıza rağmen aa bu neydi bu nasıldı diye sı hatırlamak için ya da bilmediğimiz isimleri festival öncesi tabiri caizse çalışıyoruz yani dinliyoruz bakıyoruz tarzlarından hoşlanıyor muyuz o yüzden festival line-up'larında e, sadece Bildiğiniz isimleri gözünüz aramasın. Yani ne kadar çok sizin tanıdığınız isim varsa o kadar iyi line up anlamına hiçbir zaman gelmiyor. Ee, orada gördüğünüz isimleri mutlaka dinleyin. Onların arasından size çok hitap eden belki keşfedeceğiniz isimler olacak. Hani size göre yeni olabilir. Hani bilmemek ayıp değil öğrenmemek ayıp. Aslında yeni denilenler de yani bizim bildiğimiz tabii yeni değil aslında onlara göre tabii yeni. Çünkü bu isimler yıllardır müzik yapan önemli isimler. Ee, yani şu line-up'a bakıp da Asaf Avidan mesela yani Türkiye'de ne kadar insan biliyor ve hatta bilmiyor bilmiyorum. Ama line-up iyi değil diyenlerin bilmediğini düşünüyorum Yerek söylüyorum ve hatta George Heslas'ını ee, bunların yani Django Django zaten inanılmaz kaliteli bir isim. Jungle vardı. Ee, yine kaliteli isimlerden. Yani The Stripes zaten İngiltere'nin ekollerinden biri. The Do vardı ki Türkiye'ye de gelmişti. Birkaç ay önce Parkfest'i İstanbul seyircisi izlemişti. Yani öyle diyebileceğim line-up'la ilgili bu festivale geri döndüğümde yani benim için eğer line-up'lar bu şekilde olduğu sürece ve Headliner'ları bu kadar iyi olduğu sürece her zaman gidebileceğim bir festival açıkçası. Çünkü bu rahatlığı İstanbul'da bile bulamıyorum çünkü. Ee, tamamen Fransızlar'lasınız. Fransız halkının zaten konumunu ve durumunu anlattık, sizlerle paylaştık. Ee, bu yüzden benim açıkçası listeme girmeyi başaran festivallerden biri. Yani çok büyük festivallerle işte olmuyor. Yani Rakverter'de bunu gördüğümüz gibi olmuyor çünkü izleyebildiğim isimler önemli sevdiğim isimlerin hepsini neredeyse izledim yani çok rahatlıkla izledim bunun dışında sağlık kısmı çok ilgiliydi hem alanda geziyorlardı hem bisikletleriyle hem gezerek inanılmaz yani ben rakverte gördük gördüğüm zaman demiştim işte ana sahnenin oralarda ve çevrelerde sadece en önde bulunmuyorlar alanın içerisinde de geziyorlar diye Fransa'da biraz daha da fazlasıyla gördüm. İnanılmaz sağlık çalışanı vardı ve hepsi de çok yardımcılardı. Yani birine bir şey olduğu zaman bile bir iki kişi gelmiyor. Bayağı bir ekipleriyle geliyorlar. Yani 5-6 kişi geliyorlar, taşıyorlar seni. Orada yataklar konulmuş ve doktorlar var. Çok teşhisatlı bir durumları da var. Yani kesinlikle senin dediğin bir şey vardı orada doğru. Yani ölü diriltecek kadar inanılmaz ekipmanlı oradalardı. Bu çok hoşuma gitti. Ee, çalışanlar inanılmaz çok girişi olsun şey olsun ben Rockverter'de mesela girişçe çok rahatsız olmuşum. After Movie'e baktığınızdaki o görüntülerle alakası yok. bir de Rockverter'in inanılmaz işte çok sevgiyle karşılanıyorsunuz gibi. Hayır tam tersi ee, kolunuzdaki bilekliği bile kolunuzu kırmak istercesini çeken insanlarla doluydu Rockverter'de. Bir şey daha ekleyeceğim. Rakverter'in girişinde kocaman bir yes no panosu vardı hatırlarsa. İşte sandalye yasak, şu yasak, bu yasak, iç içecek getirmek yasak. Biz gayet çantalarımızla, sularımızla bölgerde girebildik. Onun dışında e, şeyde e, birçok kişi Portatif şezlong sandalye, kamp sandalyesini getirmişti. Piknik örtüleri vardı. Yani insanlar kendi konumlarını rahat ettirecek her türlü ekipmanı çok rahatlıkla festival alanına sokabiliyorlardı. Hatta hatırlarsan e, orta yaşlı bir çift gördük. E, şeyde e, Sting'de e, kamp sandalyelerine oturmuş, el ele tutuşmuş, izliyorlardı. E, yani bence o festivalin rahatlığı garden her yerine sinmiş. O rahatlık gerçekten o festival ruhunu arayanlar için e, önemli. E, benim için de Böregard kesinlikle tavsiye edilir, gidilir bir festival. Yani kesinlikle yani e, herkese gitmesini tavsiye ediyorum ben de. E, çok keyif alabilecekleri bir festival yani çok rahat edebilecekleri bir festival. Bunun haricinde e, sahneyle ilgili de şöyle bir şey söyleyebilirim. Gidecek olanlar için söyleyeyim Tabi ileride daha da çok konuşacağız bunları. Sahnenin sol tarafında biraz standlar ve tuvalet olduğu için yoğunluk olabiliyor. Ama sağ tarafında VIP kısım ve Can'ın şatosu. <gülüyor> Oradaki şato zaten inanılmaz. E, her şeyin zaten çıktığı nokta Can'ın. Hayatı diyebiliriz, gizemli hayatı bilinmediğimiz ama Börekat'ta öğrendiğimiz Benim diyecektim. Bu kadar. Evet, müthiş bir sevgi seli var yer John hashtag'i ile zaten paylaşıldı. Börekat bar bayrak bardaklarından çantalarından her şeyine kadar insanların üstünde de I Love John tişörtleri, I Love John gözlükleri gördük. Festival günlükleri olarak Böregardt Festivali'ne notumuz gayet yüksek. Gözümüz kapalı. Tavsiye edeceğimiz bir festival diyoruz. On üzerinden 9,5 net. <gülüyor> Aynı şekilde. Evet, festival günlüklerinde bu hafta Fransa'daki Böregardt Festivali'ni konuştuk. Ben Ebru Dengiz. Ben Gökhan Yenileyen. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. hoşça kalın, hoşça kalın. Festival günlükleri. Down, down, down, down, down, down everybody down. Down. Down. Come on. Dünya festivallerinden notlar ve karşılaştırmalar. Yeah. Hazırlayan ve sunanlar Ebru Dengiz ve Gökhan Yenileyen. Açık Radyo Program Destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.